Allahu Allah La aqosim Asim bin nefsil ova, ayıpsa bil insan, öllen nijma egzama. Bala qadırin ala, جور يسأل أين يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟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 لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا kala bel tuhbon ila كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ صدق ولا سب الإنسان أي ترك صدا؟ ألم يكن طفلا من ييُمَنَ ثم كان على قتَم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ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 Sallallahu aleyhi ve sellem ve şarral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr Mühterem Kardeşlerim Muhakkak ki İslam dini insanların hem dünya hem de ahiret hayatını düzenlemek için gönderilmiş insanlığa gönderilmiş son dindir. Ve bu dinle insanlara rahmet olarak gönderdim dediği Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i de bu ümmet içerisinden Allah Azze ve Celle bir peygamber olarak seçmiş ve ümmetine sözüyle, davranışıyla, yaşantısıyla en güzel örnek olacak şekilde bu ümmete göndermiştir. Ve hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşantısına, örnek hayatına baktığımız zaman dünya hayatımızı düzenleyici birçok kurallar, kaideler getirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. İşte Müslümanlar arasındaki hukuku belirleyen o veciz sözlerden bir tanesinde ki Müslümanlar arasındaki hukuku belirten, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını belirten Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinden bir tanesi. Ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle müminleri Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ مَا الْمُؤْمِنُونَ Muhakkak ki müminler ancak kardeştirler. Buyurarak müminleri Allah Azze ve Celle kardeş kılmış kendi katında ve kendi aralarında da ne gibi hak ve hukuka e, riayet etmeleri gerektiği konusunda da belli e, çizgiler çizmiş, belli bir dairenin içine sokmuştur. Bununla alakalı hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhurdan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمْ خَمْصُونَ Muhakkak ki bir Müslümanın, bir Müslüman üzerine olan hakkı beştir buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Birincisi, raddu السَّلَامِ Bir kimse, bir Müslüman kendisine selam verdiği zaman o selamını ne yapmak? Geri iade etmek yani selamını almak. İkincisi, اِيَادَةُ الْمَرِيدِ Bir Müslüman kardeşin hastalandığı zaman ne yapmak? Onu ziyaretine gitmek. Bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki haklarından. Üçüncüsü, اِتِبَاعُ الْجَنَائِسُ Bir Müslüman kardeşin vefat ettiği zaman onun cenazesine katılman, onu ne yapman? Bir yerde katılıp onun cenazesini defnede bilmen. Dördüncüsü bu icabetud dava. Bir Müslüman kardeşin seni bir şeye, evine veya bir yemeğe veya velimeye, düğün yemeğine bir sebepten dolayı evine veya herhangi bir yere davet ettiği zaman ne yapman onun davetine icabet etmendir. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi. Ve yine buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam ve teşmitul atis hapşıran bir Müslüman şayet elhamdülillah derse bunu duyan Müslüman, karşıdaki Müslümanın yerhamu Allah, yani Allah Azze ve Celle sana merhamet etsin diyerek ne yapması? Karşılık vermesidir. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı. Şimdi bu Buhari'de gelen rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Müslim'de ise gelen rivayette ise diyor ki Hakkul Müslimi situn, Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. İzâ lakîtehu fesellim aleyhi. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Ve izâ daâke feecibhu Sana davet et. Seni davet ettiği zaman ne yap? Onun davetine icabet et. Ve izâ stansahake tanzah senden nasihat istediği zaman ne yap ona nasihatta bulun nasihat et ve iza atsa fe hamidallaha şayet o kimse hapşırırsa ve Allah Azze ve celle'ye de hamd ederse yani hapşırdıktan sonra elhamdülillah derse ne yap sen de ona yerhamukallah diyerek ne yap karşılık ver وَاِذَا مَرِضَ فَاُدْهُ Hastalandığı zaman ne yap? Ona hasta ziyaretine git. وَاِذَا مَاتَ فَتْبَعْهُ Ve o Müslüman kardeşin vefat ettiği, öldüğü zamanda ne yap? Onun cenazesinde bulun ve gerekirse onu ne yap? Toprağa ver şeklinde gelmektedir. Şimdi bunlar nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şeriatın dinimizin belirlediği bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki olan nedir? Haklarıdır. Şimdi birincisi ne diyor aleyhissalatü vesselam? Raddü selam. Yani bir Müslüman gelip esselamu aleyke veya esselamu aleykum dediği zaman siz ne yaparsınız? Buna ve aleyke selam veya ve aleykum selam veya ve aleykum selam ve rahmetullah veya ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu veya da ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu ve maghfiratuhu diye ne yaparsınız? Karşılık verirsiniz. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mescitte oturuyor. Bir tane sahabi geliyor. Esselamu aleykum diyor. Allah Resulü selam ve aleykum selam ve rahmetullah diyor. Ve aşara diyor. On diyor. Adam oturuyor. Bir tanesi geliyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah Resulü selam ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuh. Eşrin. Yirmi diyor. Adam oturuyor. Bir tane sahabeda geliyor. Üçüncüsü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. diyor Allah Resulü selam ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir ve mağfiratuhu diyor. Ve 30 diyor ve oturuyor. İnsanlar şaşırıyor. Ey Allah'ın Resulü. Bir adam geldi. Esselamu Aleyküm dedi. Sen 10 dedin. Bir tanesi geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Sen selamını aldın. 20 dedin. Bir tanesi geldi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Mubarakatuh dedi. Sen 30 dedin. Nedir bu sayıların hizmeti? İşte birincisi Esselamu Aleyküm demekle ne yaptı? 10 ecir kazandı. Ki her ecir Ondan 700 katına kadar ne yapıyor? Allah Azze ve Celle katında değer kazanıyor. İkincisine 20 ki ona en az 20 dereceden 700 dereceye kadar ne var? Ecil var ki. Ve üçüncüye de 30 diyerek o kimsenin aldığı ecirleri ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam belirtmiştir. Şimdi eğer bir Müslüman bir Müslümana selam veriyorsa o selamını almak nedir? Farzı Ayındır. Muhakkak o selamın ne yapılması gerekir? Alınması gerekir. Şayet bir toplulukta ise, bir topluluğa selam verilmiş ise, biraz önce biraz kardeşlerimiz ne yaptı? Girdi, selam verdi. Kimisi aldı, kimisi ne yapmadı? Ya içinden aldı ya da hiç almadı. Böyle bir toplulukta da nedir? farzı kifayedir. Yani Müslümanlardan bir topluluktan bazıların alması nedir? O e, selamın e, reddedilmesi yani alınmasına nedir? Kafi yeterlidir. Bir de nedir? Selamın, selam vermenin Müslümanı üzerine bazı adab ve edebi vardır. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yürüyen ne yapar? Oturana selam verir. Büyük e, küçük ne yapar? Büyüğe selam verir. Gelen gidene selam verir. Binek üzerinde olan yaya yürüyene, yaya olana ne yapar? selam verir gibi selamın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından e, verilmiş nedir? Bazı edepleri vardır. Şimdi e, yine bu sünneti müekkide dediğimiz ibadetlerden bir tanesidir ki e, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudinin bir tanesi gel geliyor ve asamu aleyke diyor yani sam nedir? Ölüm senin üzerine olsun. Ve o arada o yanında bulunan Ayşe anamız işte hemen cevap vererek, acele ederek işte ölüm de lanet de Allah'ın laneti senin üzerine olsun diye çıkışıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam Ayşe anamıza yavaş ol ey Ayşe. Benim o Yahudi'ye ne dediğimi duymadın mı? Ben de dedim ki ve aleyk senin üzerine olsun dedim diyor. Şimdi şayet bir Yahudi bize bu şekilde selam verir ise yani es Aleyke şeklinde derse nedir bizim de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve öğrettiği gibi ve aleyküm diyerek ne yapmamız gerekir karşılık vermemiz gerekir. Peki bir Yahudi veya bir Hristiyan gelir de es selamü aleyküm yani bir Müslüman gibi selam verir ise o zaman tavrımız nasıl olmalı? O zaman da Aynısıyla yani ve aleykümselam diyerek ne yapmamız gerekir? Ona karşılık vermemiz gerekir. Nitekim Allah azze ve celle Nisa suresi 86 86. ayet-i keremesinde "Ve izâ huyyîtum bi tahiyyetin fehiyyû bi ahsani minhâ ev Şayet size selam verilir ise aynısını veya daha güzeliyle ne yapın o karşınızdakine eee Aynı şekilde veya daha güzeliyle karşılık verin buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 86. ayeti kerimesinde. Evet. Yine maalesef bugün toplumumuzda insanların birbirlerine küstükleri zaman ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi nedir? Selamı kesmeleridir. Maalesef bugün... Toplumumuz içerisinde Müslümanlar arasında en yaygın olan e, çirkin şeylerden bir tanesi. kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde diyor ki Sizler iman etmedikçe ne yapamazsınız? Cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Şimdi imanın şartını ne yapıyor? Müslümanların birbirini sevmesine bağlıyor. Peki size yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi evet ya Resulallah efşü selama beynekum öyleyse selamı kendi aranızda yayın buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yüzden insanların birbirlerini sevmede kalplerini birbirine ısındırmada Allah Azze ve Celle'nin insanların kalplerine koyduğu bakınız iki kelime esselamu aleyküm başka bir şey değil Onunla bile bu iki kelimeyle bile Allah Azze ve Celle Müslümanların, müminlerin kalplerine ne yapıyor? Sevgi, bir muhabbet atıyor. İki basit kelime. Ama gerçekten mizanda ağır gelen kelime. Nitekim diyor ki Allah, Azze, Allah Resulü Selam, iki kelime vardır ki nedir? Söze hafiftir, mizanda ağırdır. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Böyle gerçekten dinimizin nedir? Az e, amel işlemekle beraber gerçekten çok kat kat sevabının verildiği gerçekten mükemmel bir din ile Allah Azze ve Celle bizleri bahşettiği için e, ona hamdu senalar olsun. Çünkü bir Müslümanın bir Müslüman ile 3 günden fazla küs kalması nedir? Kesinlikle helal değildir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki İslam'da mi olayı vardır. Yani bir Müslümandan dan uzaklaşma, ondan onundaki bir masiyetten, bir günahtan dolayı veya ısrar ettiği küçük günahından dolayı e, Müslüman'ı hecretme var mıdır? Evet vardır. Nitekim Ka'b İbni Malik olayında biliyorsunuz kendisi 3 üç ile e, birlikte savaşa katılmamış ama yalan da söylememişti diğer münafıklar gibi. Ve Allah Resulü Aleyhisselam diğer sahabeleri ile birlikte 50 gün boyunca ne yapmıştı? Kendisini hecretmişti. Yani hiçbir Müslüman, oradaki bulunan hiçbir Müslüman kendisiyle selam dahi almamacasına ki öyle yapmışlardı. Ne yapmışlar? Kâb-i Malik ve diğer iki arkadaşını hecretmişlerdi. Allah'ın emriyle. Ta ki 40 günün sonunda Allah Resulü Aleyhisselam haber gönderip Zevcen'den de ayrı yaşa ayrıl diyerek ne yapmıştı? Haber göndermişti. Kâb-i Malik o andaki teslimiyetine bakın ki yani Allahuesselam bu haberi göndermekle benim hanımı boşamamı mı istiyor yoksa annesinin evine yani ayrı kalmamı mı? Hayır. Ayrı yaşa. Yani boşanma değil. Ayrı yaşa diyor. Ama 50 günün sonunda ne yapıyor? Allah azze ve celle o Ka'b Malik ile beraber üç sahabeyi ne yapıyor? Büşra yapıyor. Yani e, onu müjdeliyor ve tövbelerini kabul ediyor. Şimdi eğer gerçekten bir toplum içerisinde günah işleniyor ve o kimse eğer hecredilmesinde yani selam dahil her şeyin kesilmesi gerçekten o Müslümana fayda verecekse bu nedir? Bunu yapmak dindendir. Ama hecredildiği zaman yani toplumda selam dahil her e, türlü alaka kesildiği zaman eğer o Müslüman e, dininden dahi uzaklaşabilecek mesafeye gelecekse bunu yapmak kesinlikle caiz değildir. Maalesef günümüzde bizler böyle yaptığımız zaman kardeşimizi neredeyse ne yapmış oluyoruz? Ee, şeytanın kucağına atmış oluyoruz ki kesinlikle böyle bir durumda onun hecredilmesi yani Müslüman toplum tarafından itilmesi selam dahil kelamın da kesilmesi kesinlikle nedir? Caiz olmamaktadır. Evet. Bu Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi nedir? Selamın Alınması selamın. Geri iade verilmesi selamın alınması. Ve bunun Müslümanlar arasında ne yapılması? Yayılması. Şimdi sahabenin hayatına bakın ki onlar beraber yürürlerken aralarına bir taş dahi girse ne yaparlanmış? Hemen tekrar bir araya getirdiklerinde. Esselamu Aleyküm diyerek ne yaparlanmış? Selamı yayarlanmış. Şimdi bu Müslümanın Müslümanlar üzerindeki birinci hakkıdır. İkincisi ise... Ayadatul Maridi. Bir Müslümanın Müslüman kardeşini hastalandığı zaman ne yapması onu ziyaret etmesidir. Ve Sünnette gelen bazı sözler vardır ki ve inşallah hepimizin elinde bizim tercüme ettiğimiz İslam Müslim abla bir kitap var biliyorsunuz dua kitabı. Orada bir Müslümanın Müslümanı ziyaret ettiği zaman hasta ziyareti ettiği zaman ne tür bir dua ile dua edeceğini ne vardır duası vardır. Ve bir Müslümanın bu tür duaları öğrenmede ne olması gerekir? Hırslı olması gerekir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hasta ziyaretine gittiği zaman o hastaya La be'se fahurun inşallah. Yani inşallah iyi olur ve inşallah iyileşir manasında nedir? Veya şefakallah, Allah şifa versin tipinde sözler ne yapardı? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o hastaya Sözler söyler idi. O yüzden e, bir Müslümanın bu tür e, Allah Resulü Sellem'in söylediği sözleri öğrenmede ne olması gerekir? Hırslı olması, bunları öğrenmesi ve yaşaması gerekir. Bir de hepinizce malumdur ki hastayı ziyaret etmenin nedir? Belli başlı adabı, edepleri vardır. Bunların da ne olması gerekir? Bilinmesi gerekir. Ki bizim de örfümüzde de mevcut olan şeyler vardır. İşte ne bileyim e, hediye götürmek gibi veya ona nasihatta bulunmak gibi. Ve bununla beraber hastanın yanında fazla kalınmaması. Çünkü hastadır sonuçta belki e, şahsi ihtiyaçları olabilir. Onun yanında fazla kalmamak fazla işte aman seni kötü görüyorum. Bugün daha kötüsün gibi şeylerle ne yapmamak gerekir? Hastayı üzmemek gerekir ona nasihatta bulunmak, e, işte gerekirse vasiyetinin, vasiyetinin yazılmasıyla alakalı ne olması gerekir? Sözlerinin e, söylenmesi gerekir. O yüzden o anda e, hastanın maslahatının gözetilmesi, bu ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Bu Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakların nedir? İkincisi. Üçüncüsü olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, İttiba'ül cenâiz diyor. <gülüyor> yani bir Müslümanın cenazesine katılmaktır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette buyuruyor ki Men cenazete hatta yusalli aleyha felehu qirat ve men Her kim diyor bir Müslümanın cenazesine katılır ve onun cenaze namazını kılarsa ona bir kırat vardır diyor ve her kim de onun cenaze namazını kılar ve hatta defnedilene kadar onun başında durur veya defnederse ona da iki kırat vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Orada bulunanlar kırat nedir ey Allah'ın Resulü dedikleri zaman o iki büyük dal gibidir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Diğer bir rivayette de başka bir rivayette de onun en küçüğü tıpkı Uhud dağıdır gibi buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bu hadisi işittiği zaman diyor ki biz diyor gerçekten çok büyük kratlar kazandık diyor. Yani Uhud Dağı kadar en küçüğü Uhud Dağı kadar olan birçok ecirler kazandık diyor. Gizler diyor bu hadisi duyduktan sonra yani ittiba etmediğimiz katılmadığımız ve ta ki gidip lefletmediğimiz hiçbir cenaze bırakmadık buyuruyor ee, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. Şimdi yine Muhakkak ki insanın bir Müslümanın cenazesine katılması onun defnedilmesi nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi. Lakin Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam her kimin diyor cenazesine 40 tane tevhid ehli katılır ve ona e, namazını kılarsa inşallah onun için nedir? bağışlanma sebebidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bunu e, nasıl ki Başka e, kendimiz için istiyorsa, başka Müslüman kardeşlerimiz için de bunu istemeli. Bu ona göre ne yapmamız gerekir? Davranmamız gerekir. Ve yine bu tür davranışlar, yani bir Müslümanın Müslümanın cenazesine katılması nedir? Kişiyi ölümü hatırlatan, yani bugün sırtımızda taşıdığımız o e, teneşirin içerisinde bir gün bizim de olacağımızı ve bizim de tekrar onun gömüldüğü gibi yarın bizim de toprağa verileceğimizin şuuruna vararak dünyada o şuurla ne yapmamız gerekir yaşamamızı düşünmemize vesile olan şeylerden bir tanesi yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir cenazeyi defnettiği zaman diyor ki istagfiru ve veselü lehut tesbid fe innehul ane yüsel Allah Resulü vesselam bir gün cenazeyi gömüyor ve diyor ki Kardeşiniz, kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma dileyin. Bağışlanma ve <gülüyor> Allah'tan tespit dileyin. Çünkü o şu anda sorulmaktadır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. O yüzden bir Müslümanın cenazeyi defnedildiği zaman ne yapması gerekir? Cenazenin başında yani mezarında kısa bir süre kalıp onun için mağfiret, e, bağışlanma dilemesi ve onun için ayaklarını o e, kabirde Allah'tan sabit kılmasını için dua etmesi gerekir. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın duadan yaptığı e, adaptan, edepten bir tanesi de nedir? Yaptığı duayı üç kere tekrar etmesi bunu Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetlerinden bir tanesidir. Tekim diyor ki o kabir sıkması vardır ki e, insanlar diyor yanından ayrıldığı zaman, gittiği zaman e, muhakkak ki o cenaze sahibi orada yatan defnedilmiş kişi nedir? O dışarıdakilerin ayak izini duymaktadır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra biliyorsunuz kabir suali vardır ki iki tane melek gelir. Ona Rabbisi, e, dininin ne olduğunu, peygamberinin kim olduğunu, Rabbisinin kim olduğunu ne yapar e, sorar. Ve eğer mümin bir kimse ise o soruya güzelce Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır. Peygamberim de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir diye kolayca cevap verir. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri bu sorulara kolayca cevap veren kullarından eylesin kardeşlerim. Sonra iki melek gelir ki diyor münker ve nekir onları oturturlar ve biraz önceki sorduğumuz soruları ne yaparlar? Kendileri ona sorarlar Ve kardeşin için bağışlanma ve tespit isteğin e, ayaklarına sabit kılmasını dileyin buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Allah Resulü vesselam, Müslümanın bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki haklarından dördüncüsü de nedir? İcabetu da'va. Yani bir Müslüman kardeşin e, dua ettiği zaman nedir? E, duasına icabet etmesidir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi bir kimse eğer bir Müslüman kardeşi kendisini davet ediyorsa bir yemeğe olabilir, bir oturmaya olabilir, bir sohbete olabilir. Elinden geldiği nispetle ne yapması gerekir? Onun davetini icabet etmesi gerekir. Ama üzerine farz mıdır? Yani muhakkak yapması mı gerekir? Hayır değildir. Çünkü insan hacet sahibi olabilir. Ee, başka işlerle meşgul olabilir. Ama düğün yemeğine katılması nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın muhakkak e, katılması gerektiğini e, söylemiştir. Ki bu da e, nedir? Vaciptir denilmiştir. O yüzden e, ki Allah Resulü Aleyhisselam bir keresinde Medine'de iken ne yapmıştır? Bir Yahudinin e, davetine ne yapmıştır? icabet etmiştir. Ee, yine eğer bir müşrik, bir kafir, Yahudi, Hristiyan sizi bir yemeğe, bir şeye davet etmiş ise eğer onda sizin için bir maslahat varsa yani dünyevi bir maslahattan ziyade e, manevi bir maksat yani onu dine ısındırmak onu veya İslam'a davet etmek gibi bir maslahat varsa ne yapılması gerekir? Ona da icabet etmekte herhangi bir beis yoktur. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakların beşincisi ve sonuncusu olarak da ne diyor? Teşmitul atis. Yani hapşıran bir kimse hapşırdığı zaman elhamdülillah derse bunu duyan kimsenin ne yapması gerekir? Ona Allah sana merhamet etsin diye ne yapması gerekir? Dua etmesi gerekir. Şimdi hadisteki şart bir kimse hapşırır ve hapşırdığında da Allah'a hamd ederse, yani karşıdaki Müslüman hapşıracak ve elhamdülillah derse, o zaman siz ne demek zorundasınız? Yerhamukallah demek zorundasınız. Eğer hapşıran kişi elhamdülillah demiyorsa, sizin üzerinizde de yerhamukallah demek nedir? Gerekmez, vacip değildir. Şart nedir? O kimsenin, hapşıran kimsenin ne yapması gerekir? Elhamdülillah deyip Allah'a hamdü senat etmesi gerekir. Çünkü, Hadiste Allah Rəsulü səlan muhakkak ki e, atas dediğimiz yani hapşırma nedir? Rahmandandır buyurur Allah Rəsulü səlan esnemek ise şeytandandır diyor. Şeytan ne yapar? İnsanın burnuna üflet yani esnediği zaman ve ağzını açarak şey yaptığı zaman öyle hani ho diye bir ses çıkartır ya işte şeytan o zaman ona güler diyor. Ve siz mümkün olduğunuz mümkün olduğu kadar ne yapın esnemenize engel olun kendinizi tutun buyurun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ama maalesef bazıları nedir Ataş, e, hapşırmaların da engel olup tamamen böyle hiç e, ses çıkartmamak için gizliden yani içe hapse dercesine e, hapşırırlar ki onda da benim e, birkaç bundan dolayı ben iki tane ölümün e, gerçekleştiğini e, haberlerden okumuş idim o yüzden hapşırmak nedir rahman dandır ve hapşırıldığı zaman Elhamdülillah denip onu duyan Müslüman veya hamukenlar tekrar hapşıran kimse, kimsenin de ve Allah sizele hidayet versin ve işlerinizi veya kalplerinizi ne yapsın düzelsin, kalplerinizi düzelsin diye dua etmesi gerekir. Şimdi bu nedir? Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı ve aynı zamanda Müslümanın adetidir. Bugün Yahudiler maalesef Müslümanlar açısından maalesef diyorum. Yahudi Yahudi'ye ne diyor Hapşırdığı zaman? Tabi elhamdülillah demiyor adam. Yahudi. Öbürü ne diyor? Çok yaşa, bin yaşa. Çünkü Yahudi bu dünyada ne kadar yaşarsa kendisi için ne biliyor? Kar biliyor. Çünkü öbür tarafta nereye gideceğini çok iyi biliyor. Ama maalesef bu adet nedir? Müslümanlara da yerleşmiş, sirayet etmiş. Adam hapşı diyor. Öbürü çok yaşa, öbürü sen de gör, öbürü bin yaşa. Maalesef, maalesef Müslümanların Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselamın Sünneti tamamen ortada kalkmış. Kim elhamdülillah, kim yarhamukallah, kim yetiikumla vesbalekumdur. Maalesef insanlar artık Yahudilerin o adetlerini ne yapmışlar, adet haline getirmişler, çok yaşa, bin yaşa, sen de gör laflarıyla maalesef dinimizi ne yapmışlar, Cah cahilce, cahilane bir şekilde yaşayıp gitmektedirler. Evet kardeşlerim. O yüzden biraz önce dediğimiz gibi bir Müslümanın bu tür davranışları muhakkak öğrenmesi ve bu tür lafızları hayata geçirmesi, ezberlemesi ve söylemesi yapmaktadır? Bir Müslümanın üzerindeki görevlerden, haklardan bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bu Müslümanın Müslümanlar üzerindeki haklarını Hakkıyla yerine getiren, hakkıyla eda eden ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetini, sözlerini hayatına hakkıyla geçiren kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri rahmetiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Sübhaneke <Sessizlik> Allahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente astagfiruka ve atubilek. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Amin. <Sessizlik> evet. Sorusu olan var mı kardeşler? Evet. Konuyla alakalı olan. Buyurun. Hocam bu görüyoruz. Selam hidayete tabi Şimdi Esselamu ala men ittebaal huda bu selam şeklini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müşrik olan bir kavim e, kimlerdi? E, bir kavme yazdığı mektupta mektuplarda yazıyor. Ama bu mektupta nedir? Müşrik bir kavme gönderdiği zaman yani müşrik bir topluluk var. Onlara başlarında başında yazarken çünkü Müslüman olmadıkları için ne diyor? Esselamu ala men ittebe'el huda hüdaya yani İslam'a tabi olanlara selam olsun şeklinde gönderiliyor. Ama bu Müslümanlar arasında kesinlikle ne yapamazsınız söyleyemezsiniz. Çünkü Müslümanın Müslümana vereceği selam şekli bellidir. Ki bunu Cibril Aleyhisselam gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştır? Bu cennetliklerin veya Müslümanların birbirlerine olan selamıdır demiştir. Ve o lafız Allah Resulü Aleyhisselam tarafından sadece müşriklere top, müşrik krallara veya topluluklara gönderilen selamların başlarında yazılmış bir ibaret. Müslüman açığı kesinlikle kullanmaz Ki Allah Resulü Selam'ın kullandığı yer bellidir. Buyurun. Elhamdülillah ne insanları bunu etmek için ee, öğretmek lazım. Siz Hamukallah diyemezsiniz. Çünkü hadiste şart var. Ama eğer o Allah'a hamd etmediyse, elhamdülillah dememişse size düşen nedir? Ona o sünneti öğretmektir. Tabi sünneti öğretmektir. Yani sünnet budur. E, ...şeklinde öğretmektir, ve sizin için de büyük ecir vardır inşallah. Şey. Nasıl? Allah ya eğer o elhamdülillah demişse, sizin üzerine ya elhamdülillah demek gerekmiyor. Ama sünneti öğretirsiniz. O için ayrı bir ecir Evet. Sözgüden kılam şeklini yakaladığı. Evet. Burada demek ki, ama düşmanları selam verirken laf yandazlığı yaparız, selamı değiştirebiliyor. Müslümanın da selamı alırken, namı iyice verip, dinlemesi gerekiyor. Gözüken da. öyle yani, evet. Ee, bir de, mesela Arapça kaydelerinde, KS gibi bir, bir tane şeyleri var. Evet. Evet şimdi bazen biz çevremizden diyoruz. Esselamu Aleyküm dediği zaman adam Aleyna ve Aleyküm Selam şeklinde bir dua şey yapıyor. Ama maalesef Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'dan böyle bir dua şekli ne olmamıştır? Bize gelmemiştir. Şimdi Selam verildiği zaman Esselamu Aleyke veya Aleyki şeklinde ki bu Arapça kural biraz önce dediğiniz gibi. Esselamu Aleyke dediğimiz zaman e, karşınızdaki tek olan e, erkek şahsa diyorsunuz. Esselamu Aleyki dediğiniz zaman karşıdakini bayan e, mesela eşinize selam veriyorsunuz. Ama genel olarak Esselamu aleyküm demek herkes açısından. Çünkü biz bir Türk toplumuz Yani e, Arapçayı bilmeyen bir toplum olduğumuz için nedir? En güzeli Esselamu Aleyküm demek. Çünkü mesela bir bayan bile olsa inşallah içeride melekler de olduğunu düşünerek e, topluca selam verme şeklinde olabilir. Ama genel olarak yani bizim Esselamu Aleyküm dememiz inşallah e, selam yerine geçer ve Allah Resulü Selam sünnetine uygun olmuş olur. Genelde Evet. Evet. Şimdi e Muhakkak yeryüzü Allah Resulü Aleyhisselam'a mescit kılınmıştır diyor. Yeryüzü. Sadece bunların dışında hamamlar e, ve artık hamam tuvalet aynı. Bunlar e, dışındadır. Selam verilmeyen yerlerdir. Mesela tuvalette olan bir kimseye selam verilmeyen Çünkü onlar Allah'ın zikir yerleri değildir. Ama bunun dışında her yerde verilebilir. Ki namazda olana bile nedir? selam verilir. Yalnız namazda selamı alan kimse normal olduğu gibi ve aleyküm selam demez. Yalnızca mesela eliyle ne yapar? Şöyle kaldıracak şekilde ne yapar? İşaretle selamını almış olur. Bunun dışında dediğimiz gibi hamamlar, tuvaletler bunun dışındadır. Bunun dışında her yerde selam verilip alınabilir. Buyurun. Pardon, bir de e, selam, selam, o, sadece selam, sadece diyorlar. selam demek veya elle, elle, elle işaret etmek kesinlikle yoktur. Abi. Özellikle elle işarette bildiğim kadarıyla Yahudilerin kullandığı işaretlerden bir tanesi böyle veya selam demek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özellikle yani işaretten ben Yahudilere benzemek olduğunu biliyorum evet. ama böyle Özellikle böyle kalbine verenliyim, onda bir ya sakınca var mı bilmiyorum. Böyle yapanlardan <gülüyor> selam almak değil. Şimdi Ebu Sayyid Hoca bir şey. şey anlatırsan. Şimdi Ebu Sayyid Hoca bir şey anlatırdı. Ee, Belçika'da iken adam bir tanesi gelmiş, böyle yapar, geçer gidermiş. O da böyle yaparmış. <gülüyor> bir iki üç, ya demiş, ben sana selam veriyorum, sen böyle yapıyorsun. Ne demiş ya? Yani? Ama adam hiç şey yok. Hani böyle e, putuk karşısına gelip böyle yapıyorlar ya. Niye böyle yapıyorsun? O demiş ki sen kaç tane boynuzun var bak diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> o da iki tane. <gülüyor>